Bir anda bir sebepten dolayı öldünüz. Herhangi bir sebep. Parmağından küçük bir kurşun mesela veya kirpiklerinden daha küçük bir mikrop. Ölmüşsün ama ruhun henüz terk edememiş bedenini. Ambulans gelmiş yamacına. Son bir umut. Kurşunuzu bile bırakmak istemeyeceğiniz o buz gibi odaya birden sizi alıyorlar. Bir demir sesi. Biraz kokusu, birkaç gün boyunca yastığınız morgun demirinden oluyor demirden çekmece açılıyor ve içinden sizi çıkartıyorlar buz gibi bir mermerin üzerine koyuyorlar ne gülebiliyorsunuz ne dönebiliyorsunuz hadi kardeşim hadi çıkar onu buradan lütfen lan nereye gidelim lan nereye gidelim lan Ali bir nereye gidelim? Oh. Olur burası soğuktan! Ali benim yüzümden öldü! Ali. Ali! Ali benim yüzümden öldü! Kaat Ka sesleri öldü. duyuyorsun. O gökyüzünde izlemeyi sevdiğin kuşların sesi. Hayal ediyorsun. Acaba, acaba beni de alırlar mı ki yanlarına? Bir ses yırtıyor bir anda sessizliği. Artık Ay. ölüyü görebilirsiniz. Her bayram elini öptükleriniz bu kez gitme ne olur diye sizin elinizi öpüyorlar. Her gece yatmadan önce başını okşadıklarınız bu kez ne olur bizi yalnız bırakma diye sizin başınızı okşuyorlar. Belki de, belki de son kez bunu yapabiliyorlar. Bir şeyler sarıyorlar bedeninize ama evdeki kıyafetlerinize hiç de benzemiyor. Bir şeyler sarıyorlar sürekli size bembeyaz ama sarız şekilleri çok karanlık Ve bir ses Ey insan Kaf kadar büyük olsan da Her zaman kefene sığacak kadar Küçüksün aslında Su kokusu Toprak kokusuna çalıyor birden Sanki aceleyle bir yere gömmeye çalışıyorlar sizi Belki de Belki de Son kez dokunuyorlar size Yanınızda koşuşturan birileri var sürekli Belki de Belki de son kez birileri olacak yanınızda. Üstünüze tahtaları diziyor en sevdikleriniz. Ve hızlıca güneş terk ediyor tahtalar dizildikçe o güzel gözlerinizi. Hızlıca kürek atıyorlar üstünüze. En sevdiklerinin ayakları altındasın artık farkında mısın? Yakınlaşmak için her an seni arayanlar uzaklaşmak için sürekli toprak atıyorlar artık. Kimi aramışsan o zamana kadar onu arıyorsun tekrar yardım için. Hangi mallarını kullanmışsan başın sıkışınca hepsini arzu ediyorsun o toprak altında yalnız acizliğine bir dirhem yardım için ama elin hiçbirisine yetişmiyor çünkü aldatıldın <Gülüyor> güvendiğin malın eşin dostun yedi düvelin ancak kabre kadar yardım edebilirdi zaten sana. Korkuyorsunuz. Ve günahkar yaşamışsanız tabii ki de korkacaksınız. Çünkü biliyorsun dinin ölümünden önce bir işine yaramamışsa ölümünden sonra da bir işine yaramayacaktı. Daha önce bir Allah var gibi yaşamadın ki şimdi bir Allah sığınabilirsin. Sizden usulca Gözlerinizi kapamanızı rica ediyorum. Hiçbir çıkış yok. Hiçbir tanıdık ses yok. Sadece iki melek. Neye mi benziyorlar? Sen dünyada nasıl yaşadıysan Işıklar açılır. Ağızlarında tek bir soru. Men Rabbüke. Rabbin kimdir? Ne diyeceksiniz? Bir Allah için yaşamadınız ki Allah diyebilesiniz. Sensin Yarab demek istiyorsunuz ama mühürlü dudaklarınız açılmıyor. Elleriniz ağzınızı kapatıyor. Yalan söyleyemezsin artık diye. Nasıl yaşadıysan öyle öleceksin. Nasıl öldüysen öyle haş olacaksın ve artık doğru Rabbinin huzuruna çıkarıyorlar seni. Bir çırpınışta orada yapıyorsun. Acaba kurtulabilir miyim diye. Sana dünya oyun ve oyalanmadan ibaret demedin mi diyor. Malını, evladını sana imtihan olsun diye verdiğini söylemedin mi diyor? Sesin çıkmıyor, solukların gırtlağında düğümleniyor. Sağına soluna bakıyorsun. Hani... Hani nerede o zamana kadar taptıklarım? Nerede? Neden yardım edemiyorlar sana diyor. Neden? Bu zamana kadar benim uğruma taptıkların hani nerede? Oysa ki öyle güveniyordun onlara. Neredeler? Nerede? Söylesene. Ve sıra cehennemde. Yürümek istemeyeceğin basamaklardan çıkacaksın. Tenine değmesini istemediğin ateşlerden geçeceksin. Bin yorgan örtsen de ısınamayacağın zemherilerde kalacaksın. Zebaniler alaycı seslerle soracaklar. Ve şimdi cehennem konuşuyor. Hazır mısın söyle, hazır mısın üç şekilde çekeceğin azabıma? Önce bedenini sıkacağım ve biliyor musun ben sıktıkça daha da çok büyüyecek bedenin. Kaçtıkça yakalanacaksın ama bayılamayacaksın, ama ölemeyeceksin, azabından kurutulamayacaksın. Sonra ruhunu alacağımızdır haba. Bedeninden çok daha fazla duyu organı olan ruhunla başlayacağım oynamaya. Benim ateşim nursuzdur. Bu yüzden senin cigerini yaktın mı hiçbir ışık olmayacak. Ve kimseler göremeyecek ki çektiğin azabı yardıma gelemesinler. Sana yaptığım hiçbir azabını göremeyeceksin. Oma iliklerine kadar hissedeceksin. Elleri boyunlarına bağlı. Cincirlere vurmuşlar Yüzlerini ateş bürümüş Yiyecekleri zakkum ve dikenli bitkiler İçecekleri kaynar su ve irin Elbiseleri ateşten Kamçıları demirden Yatakları ateşten başlarından kaynar sular dökülür ve onların derileri ve karınları eritilir. Oradan çıkmaya ve kurtulmaya çalışırlar ama kaçış yok. Tek arzuları ve tek ümitleri yok olmak ama orada artık yoklukta. Ve tekrar soruyorsun kendine ve tekrar sorma ihtiyacı hissediyorsun. Hani, hani nerede o taptıkların? Paranın hükmü geçmiyor artık görmüyor musun? Haramdı sevdiklerin ve haramdı Allah'ın ipi dururken o tutundukların. Gece haram sevdanla kaldığında kimse görmez sanmıştın. Sarılsam kimse hesap sormaz sanmıştın. Hani, hani nerede şimdi o gönlünü sattıkların? Söylesene. Söylesene namaz mı sana ağır geldi? Rabbinin verdiği faizsiz nimetler sana az mı geldi? Emanet bedenini setretlemesi zoruna mı gitti? Yoksa, yoksa bir tesettürüm demiyor. Ve tekrar hatırlatıyor cehennem. Sen misafirim sayılırsın. Acıkmışsındır. Zakkumdan meyvemi yemek istemez misin? Dikenleri boğaz. Susadın mı yoksa? Vaat etmiştir Rabbim. İşte kanlar içinde. Susadıkça içeceksin. İçtikçe susuyacaksın. Ama, ama ölemeyeceksin. Ama bayılamayacaksın. Çünkü hesabın bitmedi. Yapma kardeşim, yapma. Daha bugünler gelmemişken yapma. Girme o haram sokaklara. Soruhar dakika o nefsine. Hey. Bu gidiş, bu gidiş nereye? Haşlanmış yumurtayı dahi tutamayan narin ellerin var. Cehennemse cehennem, yanar çıkarız mı diyeceksin? Deme, daha bunlar başına gelmemiş. Deme, henüz dönülmez yollara girmedin. Deme, bak nefes alıyorsun hala. Hatırlasana, desene. Demek ben Rabbime aitim Haydi Allah de, Allah var, problem yok de, onu bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi bulmuş ki de, Allah, Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır de. ne hadi, desene, desene senle Allah'a varalım. Tüm bunları tefekkür ederken unutma kardeşim, şeytanın seni kandırmayı başarabildiği zamanlarda hayattan, haramdan yalancı bir lezzet alabilirsin. Ta ki Allah belanı verinceye kadar.